bahsin son bölümüne kadar gelmiştik. Cenazelerin yıkanmasıyla alakalı son hükmü de Şeyh Albani rahimahullah'ın zikretmiş olduğu son hük hükmü de zikrederek daha sonradan ölünün, cenazenin kefenlenmesi bahsine geçebiliriz. Diyor ki Şeyh Albani rahimahullah وَلَا يُشْرَعُ غَصْرُ الشَّهِيدُ قَتِيلِ الْمَعَرَكَ Savaş meydanında savaş için meydana çıkmış, orada öldürülmüş, şehit olmuş kimselerin yıkanması meşru değildir. Yani savaş için yola çıkan ve savaş düşmanla karşılaşarak yararlanıp ölen ya da öldürülen kimseler ne yapılmaz? Yıkanmaz. Kefenlenme bahsine geleceğiz. Namaz bahsine de geleceğiz. Yani şehitlerin yıkanması meselesi. Ön ilk önce ele aldığımız mesele. Diyor ki Şeyh Albani kana <gülüyor> Velev Ve ki şehit olan kimse junup olsa bile ölerek şehit olan kimse cünüp olsa bile Bununla alakalı birçok delil var. Şekalbani rahimehullah bunlardan bazılarını bu kitabında zikretmiş. Bir hadis, Cabir hadisi. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam "Edfinuhum fi dimaihim." Yani Uhud, Uhud günü şehitlerle alakalı Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Şehitleri kanlarıyla defnedin. Kanlarıyla gömün." "Ve lem Diyor ki sahabe onları yıkamadı. Aleyhisselam yıkamadı. Ve fe rivaye feqala ana şehidun ala haula dedi ki Allah Resulü ben onlara şahidim. Luffuhu dimâihim. dimaihim. Onların abın kanlarıyla sarın. Fe inne laysa jarihun yajrahu fillahi illa jaa wa jarhu yawmal kıyamati yadma, lawnuhu lawnu dam wa rihuhu rihu'l misk. Allah yolunda yaralanan, Allah yolunda yara isabet etmiş olan kimseler diyor, kıyamet gününde o yarasıyla gelir. Kıyamet günü onun o yarası, Allah yolunda yaralandığı o yarası, yine kanamaya devam eder. Buradan akan, bu yaradan akan kan, kan rengindedir ama kokusu misktir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bu hadisi İmam Bukhari, Ebu Davud, ve nesai rivayet etmiş. Aynı şekilde tirmizi de rivayet etmiş. Bir rivayette de Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La taqsiluhum. Onları yıkamayın. Fe inne kulle curhin yefuhu misken yevmel kıyâme. Kıyamet gününde o şehidin her yarasından misk kokusu ne yapacak? Çıkacak. Sağa sola misk kokusu saçılacak. Ve lem yusalli aleyhim. Ve aleyhissalatü vesselam ne yapmadı? Onlara cenaze namazı kılmadı. Bununla alakalı ihtilaf gelecek. Cenaze namazıyla alakalı. Cumhur kılınmayacağını söylüyor. Hanefi mezhebi kılınabileceğini söylüyor. Delilerini yeri geldiğinde ne yapacağız? Şeytlerin, cenaze namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Zikredeceğiz. Allah bize ömür verirse. Şeyh Albani Rahim Oğla burada Yine bizlere yıkanmamalarıyla alakalı başka bir delil nakli diyor. Bu hadis İmam Müslim'in sayhinde rivayet ettiği hadislerden. Ebu Berze diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam Selam bir savaştaydı. Allahu Teala fe'efe Allahu aleyhi Allahu Teala peygamberine ganimet verdi. Fekal aleyh ashabi hal tefkidune min ahad. Savaş sonunda Aleyhisselatü Vesselam soruyor ashabına. Diyor ki hal tefkidune min ahad. Hani kaybettiğiniz Yanınızda göremediğiniz arkadaşlarınızdan sahabelerden kimler var? Yoklama yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Kimler kayboldu? Kimler öldü? Kalûne am fulanen ve fulanen ve sayıyorlar. Evet, falanca falanca kimse. Bunları göremiyoruz. Bunlar yok. Sûnûn kalûn hal tafkidûne min ahadîn kalûla. Peki başka diyor? Olmayan gözünüzden görmediğiniz şu anda yanınızda olmayan kimse var mı? Diyorlar ki hayır. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Lakin ni afkidû? Cüleybiyyen. Ben diyor Cüleybi'yi göremiyorum sahabeden. Bu nerede? Fatlubuhu diyor. Bunu bir bakın. Bir araştırın. Nerede? ve katla. Ölüler arasında bakıyorlar. Araştırır diyor. Feveceduhu ila sebati sebatin katalahum. Öldürdüğü, düşman safından öldürdüğü yedi kişinin yanında o da ne yapmış? Şehit olmuş. Şehit olarak düşmüş. Allah uğruna, Allah yolda 7 kişi temizlemiş yani. Sonra katiloo. Ardından da ne yapıyorlar? Bu sahabeyi öldürüyorlar. Karşı saf. Fe ate'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe waqa alayhi fe bu sahabenin Cüleybi yanına geliyor radıyallahu anh. Diyor ki katala seb'atan thumma Diyor 7 kişi öldürdüler sonra da onu mu öldürdüler? <gülüyor> bu diyor sahabe bendendir, ben de ondanım. Burada birçok fayda var bu lafızda. Bu sahabenin faziletine işaret var. Ayrıca Şiilere, rafızilere reddiye var. Yani Aleyhisselatü Vesselam bu lafızı sadece Ali radıyallahu anhı için kullanmıyor. Sahabelerden birçok için de ne var? Bununla alakalı rivayetler sabit sahih. Ben, o bendendir, ben de ondanım diyor. Rivayetlerde Aleyhisselam bu sözü iki ya da üç defa tekrarladığı naklediliyor. Summa qala bi zira'i hakeza <tık> fabasataha. Aleyhisselam ellerini şu şekilde açıyor. Ellerini şu şekilde açıyor. Sahabenin ellerine konulmasını, pazularına, avuçlarına, kucağına konulmasını emrediyor. O sahabeyi koyuyorlar. Leseluhu lese <tık> lehu serirun illa sa'idai en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ravi, diyor o sahabenin yattığı yatak, yattığı döşek, yattığı yer neresi oldu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kolları oldu. قَالَ <gülüyor> فَحُفِرْ Anlatıyor Ebu Berze radıyallahu an. Bu sahabenin diyor, kabri açıldı. فَوْضِعَ فِي kabrihi Kabrine gömüldü. وَلَمْ يُذْكَرْ وَيَعْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلًا Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmadı? Yıkanmasının alakalı bir şey zikretmedi. Buradan da anlıyoruz ki şehitler mağrake şehitleri, savaş şehitleri. Daha önce hatırlarsanız başka şehitleri de zikrettik. Hadislerde geçiyordu. Nüfesra kadınların şehit olması, karın ağrısından ölenlerin şehit olması gibi, denizde boğulanların şehit olması, üzerinde bina çökenlerin, binanın altında kalanların, enkazın altında kalanların şehit olması gibi. Bunlar e, bu hükme dahil değiller. Evet onlara bir şehit mertebesi veriliyor ancak savaş şehitleri gibi değil. Bu sebeple onların cenazeleri yıkanır, cenazeleri kefenlenir ve cenaze namazları kılınır. Muhareke savaş şehitlerinin ise cenazeleri yıkanmaz. Kanlarıyla birlikte gömülürler. Elbiseleri evet, elbiseleri de üzerlerinden ne yapılmaz? Şehitlerin çıkartılmaz. Elbiseleri çıkartılmaz. Kefen bahsinde gelecek. Dilenirse, istihbab, müstehap olma babından ne yapılabilir? Dışarıdan kefen sarılabilir. Ama olduğu şekilde de elbiseleriyle de bırakılabilir. Başka bir rivayette Abdullah İbni Zübeyir ee, anlatıyor. ...Hanzala İbn Abi Amir, biliyorsunuz, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ...İnne Sahebakum Taksiluhu Malaika, Fesalu Sahibetahu. Aleyhisselatü Vesselam, tabi benim gördüklerimi gösterdiğiniz çok güzel azarlardınız. Aleyhisselatü Vesselam bizlerin görmediği, bizlerin duymadığı bazı şeylere vakıf Allah tarafından. Diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, ...Hanzala ile alakalı İbn Abi Amir, radıyallahu Anhu ile alakalı diyor ki, Şu anda diyor onu ...Uhud Savaşı'nda şehit düşenlerden bir tanesi bu sahabe. Şu anda diyor onu melekler ne yapıyor? yokuyor. Gidin hanımına, eşine sorun. Ne, nedir yani? Sahabeler gidiyor. Soruyorlar hanımına. Hanım da diyor ki: "Fakalet haracet <gülüyor> ve hu junubun. Lemma semi'al ha'i'ate, faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Lizalik al-malaike." Hanım diyor ki: Çığırtkanın nida edenin, savaşa çağıran kimsenin seslenişini duyunca ne yaptı? Evden cunup olarak çıktı. Sahabe. Ve o şekilde şehit oldu. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki işte bundan dolayı onu ne yaptı? Melekler yıkadı. Tabi burada bazı ilim ehli Yıkanma, cunup ise yıkanması gerektiğini söylemiş. Doğru olan, racı olan görüş. Cunup ise de yıkanmaması gerektiği. Çünkü diyorlar ki onun yıkanması, melekler tarafından yıkanması şunun delili. Eğer Cenaze Cunub'un da yıkanması vacip olsaydı, meleklerin yıkanmasıyla ne olmazdı? Bu vacibiyet düşmezdi. Çünkü onun yıkanması bizim üzerimize vacip olan bir husus. Ölünün yıkanması bizim üzerimize vacip olan bir husus. Meleklerin yıkanmasıyla bu şey kalkmazdı, diyorlar. Evet diğer <gülüyor> bir <gülüyor> bahis, tekfinul meyyid. Cenazenin ne yapılması? <gülüyor> Kefenlenmesi. Diyor ki Şeyh Albani rahimahullah ve ba'del feragı min gaslil meyyid yecibu tekfinuhu li emrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bizalik fi hadithil muhrim el-lezi ve kasathun naqa yıkandıktan sonra kefenlenmesi vaciptir. Bununla alakalı birçok delil var. Bunlardan bir tanesi de ihramlıyken devesinin tekmeleyerek düşürdüğü hadisle alakalı diyor. Orada rivayette kefenuhu lafzı var, kefenle ilgili lafzı var. Bundan dolayı vücubiyet ifade eder diyor. Burada bir hadis var. Şeyh Halban rahimehallahu diyor ki: malil meyyit. Kefen yahut da kefenin parası ne yapılır? Nereden alınır? İnşallah. Min malil meyt. Ölüden. Ölünün bıraktığı paradan, mirastan ne yapılır? Ayrılır. Diyor ki Khabbab İbnül Eret radıyallahu anh Hâcerna mâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fî sebîlillâh nebtegî veçhallâh fe fecebe ecrûna Diyor ki Khabbab İbnül Eret Allah Rasûlü ile hicret ettik. Yurdumuzu terk ettik. Memleketimizi bıraktık. Allah yolunda çıktık ve Allah'ın yüzünü arzulayarak bunu yaptık. Kimilerimizin diyor bu ecri, bu isteği gerçekleşti. Ona verildi. Öldü. Gitti adam. فَمِنَّا مَنْ مَا دَعْلَمْ يَأْكُلْ مِنْ Kimileri yapmış olduğu amelin, hicretin karşılığını aldılar. Kimileri de o amelin hiçbir karşılığını dünyada görmediler. Almadılar. Diyor ki onlardan bir tanesi de Musab ibn-i Ümeyr'dir. Diyor. Uhud günü öldürüldü. Vallam yüzetle o şey un. Bir rivayette de vallam yetrük illa nemirah. Diyor ki hiçbir şey yoktu. Bıraktığı sadece bir ne vardı, yün pamuklu bir elbisesi vardı. Fakınna, ida vdağnağa, ala rasihi, xarjat rjla. Diyor ki sabah ben habba birimül erat. Başını örttüğümüz zaman ayakları gözükürdü. Ayaklarını örttüğümüz zaman da başı gözükürdü. Fakalı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'uha minma yeli räsöhu. El başından aşağı örtün. Bir rivayette de qat tuhbi başını örtün. Onunla başından başlayarak örtün. Vajalu el Geri kalan açık tarafını el örtcekler. El idkhir diyorlar ki kokulu yaprak. Bence yaz Suallin hadisinde geçmişti hatırlarsanız. Yani ot, kokulu ot. Bu şekilde anlıyoruz ki bu rivayetten, bu rivayet Bukhari'nin rivayeti, kefen ölünen bıraktığı şeyden olur, maldan, mülkten olur. Şeykal bannı rahimullah diyor ki, veyaen bagi enyakun el kefenu ta ilan sabi gan yasturu <gülüyor> cemia bedenihi li hadis-i caber ibn Abdullah radıyallahu an. Kefenin de aranması gereken bir özellik, kefenin bütün vücudunu yapması, örtmesi. diyor ki Cabir, annenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hataba yûmen fe zekera reclen min ashabihî qubid. Vesselam bir gün hutbe veriyor. Hutbesinde ashabından birisinin ruhunu teslim ettiğini, vefat ettiğini söylüyor. fe kuffina fî kefenin gayri tâil. Vesselam diyor ki bunun diyor kefeni bütün vücudunu örten bir kefen değildi. Ve kubira leylen ve gece vakti ne oluyor? Fecer-i sallallahu aleyhi ve sellem an yuhbar er racul hatta yusalla alayh ke kimsenin kabrinin açılmasını ve oraya gömülüp cenaze namazı ile alakalı Aleyhisselam şey bu zeccretti yasakladı yani bunu kınadı illa en yudarra insanun ila yani bunu ancak zaruret halinde yapılması gerektiğini mecbur kalınması halinde gerektiğini söyledi diyor sahabe ve kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine dedi ki aleyhissalâtu vesselâm, اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ اِنْ اسْتَطَاعُ Sizlerden birisi, kardeşini kefenlediği zaman, kefene giydirdiği zaman, kefeni sardığı zaman ne yapsın? Güzelce sarsın, bu işi güzel yapsın diyor aleyhissalâtu vesselâm. Bu adresi i̇mam Müslim rivayet ediyor. Ebu, Ebu Davud ve Ahmed rivayet ediyor. Diyor ki, âlimler, buradaki kefeni güzel yapmakla alakalı murad olunan maksat olunan şey nedir? Mezafetu, ve kesafetu ve setru ve tevasutu el kefen. Kefenin temiz olması, bol olması ve örtmesi ve orta bir şey olması. Bazıları var böyle çok pahalı şeyler alıyorlar israfa kaçarak. Ve değilse muradı bih, israf, israfa فيه Yani buradaki murad onunla kastedilen şey onun çok kaliteli olması, israfa kaçılması değil. Siz de söylemiştik. Yani zenginlerden bir tanesi vasıf istese ki en azından bir çengelli inek, koyun kefenime yok. Bu dünyadan çengelli ineği dahi ne yapamıyorsun? Götüremiyorsun yani. Şehabuddin rahimehullah burada İmam-ı Neviye bir takipte bulunuyor. Diyor ki: ama işte nevavi fil-mecmû", İmam-ı Nevi'nin biliyorsunuz Mecmu adlı kitabı var. Şerh-i Muhaddab şerh adlı kitabına şerh yazmış. 5. cilt 195 ve 197'de diyor ki diyor Ömeriye. Şehabani diyor. كَوْنَهُ مِنْ جِنْسِ لِبَاسِي فِي الْحَيَاتِ لَا أَفْخَرَ la <gülüyor> وَلَا أَحْخَرَ فَفِيهِ نَظَرٌ اِنْدِي Şeyh i̇mam Nevi Allah zikrediyor diyor ki yani kefen dünyada giydiği elbisenin cinsinden kalitesinden olsun yani zenginse kaliteli bir şey olsun fakirse normal olsun gibi böyle bir diyor şart koşuyor İmam-ı Nevi diyor Şeyh Albani burada da alimlerin arasındaki şeyi görüyorsunuz böyle yani güzel edebi ve ahlak e, dairesi içinde birbirlerine olan reddiyelerinin cevaplarını görüyorsunuz yani kimse o manada bir bakıma ya bu kadar büyük alimdir İmam-ı binlerce kitap bırakmış hata yapmaz onun dediği doğrudur tarzında davranmıyor bir taraftan da saygı ve edep da şeyinde çerçevesinde diyor ki fehihi nazarun indi bana göre diyor bu sözde ne var bakılması gerekiyor burada bir diyor mülahaza var bir diyor mülahaza yapılması gerekiyor bu söze iz ennehu ma kauni delil aleyhi. Bir de diyor delil de yok zaten çünkü delil yok bununla alakalı fakat يكون libasu fi lhayati <gülüyor> nafisan aw haqiran fe keyfa yuj'alu kefanun min jizzi olur da diyor dünya hayatında elbisesi iyi ya da güzel olan bir kimsenin kefeni de ona göre iyi ya da güzel olsun ki yani bunun diyor bir ölçüsü yok delil de yok zaten diyor ne yapıyor burada güzel yeri gelmişken konuyu ne yapıyor beyan ediyor işte ehli sünnet kaleci cemaatin selefi salihin yolundan giden selefi alimlerin menheci bu metodu bu burada imam-ı nevinin kadrini kıymetini düşürmek ona hakaret etmek için bunu söylemiyor. Ümmeti hakikata yönlendirmek adına, hak olanı ümmete göstermek adına ne yapıyor? Sözün sahibi çok büyük de olsa sözün yanlışlığını beyan ediyor burada. Rahimahumullah. İmam Albani Rahimahullah diyor ki fe in al kefenu en zâlik şayet kefen Yok. Yani bakmayın şimdi biz bolluk zamanında yaşıyoruz. Her gün iki kılık kıyafet değiştiren insanlar var. Üç kılık kıyafet değiştiren insanlar var. Eskiden tek kıyafetle hayat süren kıyafetlerini yıkadıkları zaman dışarı çıkamayan insanlar varmış. Şimdi böyle böyle bir bolluk var. Ama rahmet midir, azap mıdır onu bilmiyoruz. Herkes rahmet tarafından bakıyor olaya. Bu bolluğun. Ama rahmet tarafından olması için bazı karı olması lazım? Bu kadar rahmete karşılık şükrün, ibadetin bir o kadar da ne olması lazım? Çok olması lazım. Ama bakıyorsunuz ki o yokluğu gören eski çağ insanlarına bakıyorum, dedemlere bakıyorum. O eski amcalara bakıyorum. Meşakkatle birlikte ibadete öyle sarılmışlar ki hala o, o şey üzerinde Minval, o yol üzerinde Adam 80 küsur yaşında, diyalizden çıkıyor, cemaatle namaza yetişiyor, gidiyor. Yokluk görmüş ama ibadette ne yapmış sebat etmiş. Şimdi bolluk var, çokluk var ama bakıyorsun ki ibadette <gülüyor> gevşeklik var. Yani bu bu neyin karinesi? Bu Allah'ın mekrinden, Allah'ın tuzağından emin olmanın karinesi. Efemin <gülüyor> o mekrallah, Allah'ın mekrinden emin mi oldular? Fala <gülüyor> men mekrallah Allah'ın mekrinden tuzağından ancak kimler emin olur, güvende olur? ...usura da Bu mekir de olabilir, bir tuzak da olabilir bize yani. Niye kendimizi hemen direkt... ...Allah'ın sevgili kuluymuş gibi kabul edip... ...gaflet içinde yaşamaya devam ediyoruz ki? Bu gelenler belki... ...tuzak. Biz hala tuzağın... ...neyindeyiz. Öbür yakasındayız. Başkaları için tuzak, bizim için rahmet diye gözlemliyoruz. Bilindiği üzere... Şerhalpa'nın rahmet ol diyor ki eğer diyor kefen diyor yetmezse var olanla baştan başlanılarak örtülür. Ve diyor geri kalan kısımlar da her gibi böyle otla çimenle bitkilerle ne yapılır? örtülür. Bununla alakalı az önceki rivayet zaten geçmişti. Başka bir rivayet var, ilginç bir rivayet diyor ki Harise İbn Mudarrib az önce söylediğimizde bir delil aslında. Sahabeler korkuyorlardı yani bolluktan. Korkuyorlardı. Diyor ki Harise İbn el Mudarrib "Dakhaltu ala Khabbab wa fi batnihi İbn -Eret, hatırlarsanız az önceki Musa İbn Ömer hadisini anlatan sahabe. Bu bu da kimin yanına giriyor? Harise Habbab i̇bn Eret'in yanına giriyor. Habbab i̇bn Eret Musab diyor ecrini almadan gitti. Karşıya, ecrini almadan geçti gitti. Ecrik cennette ona saklı. Dünyada onu yemedi yani. Dünyada meyvesini toplamadı. Allah ona dünyada karşılığını vermedi. Karşılığını cennette alacak diyenlerden Habbab. Şimdi Habbab'a gelen kimse diyor ki Habbab'ın yanına girdim. Habbab İbnül Eret radıyallahu anh'ın yanına girdim. Diyor karnından hasta. Yedi kere dağlama yaptırmış karnını böyle. Ölüm döşeğinde diyor ki fakat laula eni semiitu rasulullah içinde diyor ki bakın sahabe yani selefi olmak bunu gerektiriyor arkadaşlar ölüm anında insan hala hadisle konuşuyor Sıfyanın dediği gibi sizlerden birisi diyor saçını kaşırmakla saçını kaşırken tarakla tararken eserle hadisle kaynakla kaşıyacaksa öyle yap yani saçı taramak bile sağdan mı başlayacaksın? Nasıl tarayacaksın? Hadiste yapabiliyorsan hadiste yap diyor. Selef böyle bakıyordu olaya. Kabbab İbnül Arabid diyor ki ölümde şeyinde karnı ağrıyor, yedi kere dağlama yaptırmış, can çekişiyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü duymasaydım. Ne o sözü? Daimenleyen dokumul mevut kimse sizlerden hiçbir kimse ölümü ne istemez, ölümü talep etmesin, ölüm temennisine bulunmasın. Sözünü duymasaydım diyor, ölümü temenni ederdim. Hacı içinde, de Selefi Salihin bu şekilde yani. Hayatı sünnet-i talim, vefatı sünnet-i talim, her hali sünnet-i talim. Diyor ki, Habbab radıyallahu anh وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem La أَمْلِكُ dirhaman. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberken bir dirhem bile param yoktu f فإن في جانب بيتي الآن 40000 dirhem. Bugün diyor evimde evimin yanında 40 bin dirhemim var diyor. 40 bin dirhem. Dünya açılmış arkadaşlar. Ganimetler geliyor her yerden, oradan buradan. Paralar akıyor. ثم أتى بكفنه. Kefeni ne getiriyor? فَلَمَّا رَآهُ بَكَى. Kefenine bakıyor, ağlıyor. Gözlerinden yaş akıyor. Tabi neye ağlıyor? Bu 40 bin dinarı, 40 bin dilhemi bırakıp, bırakıp bu güzel dünyadan, bu bolluktan ayrılacağından dolayı mı? Yoksa bu bolluğun onu korkutmasından, onu ürkütmesinden dolayı mı? Diyor ki Habbab İbn-i Eret وَلَكِنَّ <gülüyor> Hamza لَمْ يُوْجَتْ لَهُ كَفَنٌ illa بُرْدِتُ malha. Ama diyor Hamza'nın, Allah'ın aslanı diye isimlenen, Esedullah diye isimlenen Hamza'nın diyor, neyi yoktu? Üzerinde kefeni bile yoktu. Onun diyor sadece burdetun melha çizgili bir kıyafeti vardı. İza ju'ilet ala ra'sihi qalasat an qadami. Başı örtüldüğünde ayakları açılır. Ayakları örtüldüğünde de başı açılırdı. Ve diyor bundan sonra da Ne yapıldı? Ayağına haşiş, o, ot, çim, güzel kokulu o bitkilerden konularak örtüldü. Bu hadisi İmam Ahmet ne yapıyor? Rivayet ediyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Durum yani öyle hiç de bizim tarafımızdan baktığımız gibi değil. Diğer bir hüküm burada. <gülüyor> Eğer az kaldı akfan ve kثرat el mevta cazat el cemaat menhum fi el kefen el Ölüler çok çok ise kefenler de ölen ölü sayısına yetecek miktarda değilse cemaat olarak toplu olarak ne olabilir ölüler bir araya getirilerek bir, iki, üç kişi getirilerek ne yapılabilir? kefenlenebilir tek bir kefen içinde. birer kat. İşte yani ona göre bir şey takdir edilir. Kefenler eğer yine de etmeyecekse var olan kefen ile herkes kefenlenemeyecekse tek bir kefenin içine iki tane, üç tane cenaze konulabilir. Ve tabi burada başka bir hükümdar zikrediyor kalmadı rahim Allah. Ve <gülüyor> yukaddemu ekteruhum Kur'anen ilel kıbleh. Kıble tarafına konulacak olan, ilk sokulacak olan, takdim edilecek olan kimse o cenazelerden. Kim? Ekferhum Kur'an'ın. En çok Kur'an'ı bilen, Kur'an ezberleyen kişiler. Yani artık Kur'an ezberlemenin değeri belki bu dünyada pek yok. Değil mi? Yani hafız dediğin zaman herkes yani sanki böyle iki aylık bir kursa gitmiş de oradan bir sertifika almış gibi bakıyor. Ama bu dünyadan ayrıldığı andan itibaren kabirde başlıyor hafızlığın ikramı. Allah'ın kelamını ezberlemiş. Yahut da daha çok ezberleyen. Çok önemli arkadaşlar. Kur'an'dan uzak yaşayan Müslüman, yani bilsin ki hüsran içinde yaşıyor. Onu okumayan, onu ezberlemeyen, onunla amel etmeyen, onu anlamaya çalışmayan. Büyük bir kayıp içinde yaşıyor. Ona değer veren Allah'ın kelamına değer veriyor. <gülüyor> Burada şey Şekalbani Rahimallah bizlere meşhur Uhud savaşın sonucundaki Şehitlerle alakalı olayı naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Merra bi Hamzete İbni Muttalib, Hamza İbni Abdülmuttalib'in yanından geçiyor. Şehit olmuş. ota öldürülmüş. Ve kad judi'a mustile bihi. Ama öyle normal bir öldürülme değil. Gözü kulağı, burnu kesilmiş, dudakları parçalanmış. Yüzüyle oynanmış, yüzünün derisi yüzülmüş. Yani ölün, öldürülüp bırakılmamış. Çünkü Hamza bu Peygamber Ailesi'nin amcası. Sakal Aleyhissalatu vesselam Hamza'yı görünce bakın yani duygusal insan başlar orada. Yani ahlar vahlar. Ama imani düşünen kimsenin şeyi, konumu ayrı Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Le'ula en Safiye tu fi Eğer bilsem ki Safiye kim o Safiye? Peygamberin neyi oluyor? Amcası, halası. Peygamberin halası Hamza'nın kız kardeşi Safiye bin Tu diyor ki bilsem ki Safiye hüzünlenmeyecek, bilsem ki Safiye'nin kalbine bir şey düşmeyecek Hamza'yı ne yaparım diyor bırakırım sırtıcı kuşlar yer bitirir. Laula antajda Safiye tu fi nefsiha terk tuh, hatta taakoluh alafiyetu peki sebep Hatta yahşurahullah min butun ittayri o Hamzayı nereden yarat, haşretsin, tekrardan nereden dirilsin? O yırtıcı hayvanların, yırtıcı kuşların karnından dirilsin diyor. Diyor ki ilimehli, bu alisin şerhinde, niye Allahü Teâlâ böyle bir şey istedi? Diyor ki inna ma irada zâlki liyatem lahu bihi alâr. Yakmûl ve yakûnâ, külül bedni mescrufan fi Yani böylece Hamza'nın ecri daha kamil olsun. Daha tamam olsun. Allah yolundaki bu harcadığı bedeni tamamen tümüyle Allah yolunda gitmiş olsun. Böyle istedim diyor aleyhissalatü Ama diyor Safiye üzülür. Kadın. Kız kardeş. Fekefenehu fi nemiratin. <gülüyor> aleyhissalatü vesselamlar Hamza'yı nemira. Çizgili. E, yünden bir elbise. Başını örttü zaman, kafası, kafasını örttü zaman ayakları ne arıyordu, gözüküyordu. Bu rivayette diyor ki, ne yapmadı? Şehitlere namaz kılmadı, ondan başka, Hamzadan başka hiç kimseye namaz kılmadı. Tabi bu namaz diye de yorumlanıyor, dua diye de yorumlanıyor. Aleyhisselatü Vesselamın ölümünden önce gidip o uh, şehitlerine... E denar namaz kılıdığıyla alakalı rivayetler var. Onu doğaya hamledenler var. Eee hepsi namaz bahsinde gelecek şehitlere namaz bahsinde gelecek. Dolayısıyla namaz mı kılınmaz mı? Evet. Buradaki şahit olan konumuzla alakalı olan mesele şu. Ve kâl ene şâhidun aleykum el-yevm. Velese bugün ben size şahidim. Her insanlar. Her şahit olanlar. Velâ musalli ve kâl ve kesretü'l-katl ve kelle's-siyâb. Fahavi diyor ki, şehitler çok, elbiseler az. Ve kâle ve kâne ecmu'u selâsezâvel Ne yapıyordu? Vesselam, iki kişiyi, üç kişiyi bir kabre koyuyordu. Bu yani, da bir kabre e, birden fazla kişinin gömüleceğinin caiz olduğuna göster gösteriyordu. Ve yes'elu ve soruyordu kabre sokarken en ektharu kur'anen feyukad Hangisi daha çok Kur'an video diyerek sorar. Ondan sonra lahde mezarın o lahd tarafına önce onu ne yapardı? Koyardı. Ve evet. keffenner raculeyni ve bir fissevbil vahid Ne vardı iki ya da üç kişiyi bir elbiseye bir kefene ne yapardı? Bağlar kefenlerdi Evet. Bu hadis Ebu Davud Tirmizi ne yapmakta? Rivayet etmekte. Şeyh Albani diyor ki bu hadis Hasan bir hadistir. Şeyh Albani zikretmiş olduğu bu kitaptaki diğer hüküm Vela yecuzu nez'utiyâ bis şehid elleti kutile fiyâ şehit öldürüldüğü zaman öldürüldüğü andaki elbisesini ne yapılmaz, Üzerinden çıkartılmaz. Ve Aleyhi üzerindeki o elbiseyle ne yapılır? Gömülür. defnedilir. Uut savaşı, savaşında şehit olanlarla alakalı, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: Zemiluhum fi o Uut ne yapın? elbiseleriyle birlikte gömün. O hadis İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Tabii deminki Hamza radıyallahu anh'unun ee, şehit edilmesi, onun kuşlara yırtıcı hayvanlara bırakılması ile alakalı hadisle alakalı. Hatta diyor ki Rhammahu Allah ve fihi min al-fık Enn la yuhselu. Bu hadisten de anlıyoruz ki, diyor hatta abi fıkı fıkı nereden çıkarılır? Hadisten ayetten çıkarılır, değil mi? Diyor ki bu hadisten de şunu fıkı çıkarıyoruz, şu hükmü çıkarıyoruz. Enn shayda la yuxselu. Şehit ne yapılmaz? Yıkanmaz. Az önceki konuda gitmiş. Ve ve kavlu âmeti ehlil ilim. İlim ehlinin çoğunluğun görüşü budur. Ve fi ennehu la yusallâ aleyh. Bu hadisten de çıkarılan başka bir hüküm daha vardır. Şehitlerin ne yapılmaz? Cenazesi kılınmaz. Ve ileyhi zâbe ekferu ehlil ilim. İlim ehlinin çoğunluğu da bu görüştedir diyor. İmam Şafii. İmam Malik. Ve i̇mam Ahmet'ten bir rivayete göre böyledir. İnşallah gelecek tafsili. Şehitleri ne yapıyoruz? Elbisesiyle gömüyoruz. Yani elbiselerini çıkarmıyoruz. Diğer bir hüküm yüstehabbu tekfînuhu bisevbin vâhid av aksar fâvkâ siyâ bihî Şehit olan kimsenin elbisesinin üzerinden ne yapılabilir? Tek bir kefen ya da birkaç kefenle ne yapılabilir? Şehit kefenlenebilir. Mustahaptır yani. Elbisesinin üzerinden, o kanlı elbisesinden Üzerine kefen ne yapılabilir? Doğlanabilir. Kemafa alâ sallallahu aleyhi ve sellem Musab ibn ve Hamza ibn-i Abdülmuttalib. Aleyhisselatü vesselam Musab ibn ve Hamza ibn Abdülmuttalib'e de böyle davranmıştır. Böyle yapmıştır. Bu da onun cevaz olduğunu, caiz olduğunu gösteriyor. Sünnet olduğunu gösteriyor. Burada Şeddad ibn-ül rivayeti var. Ee, güzel bir rivayet. ilginç bir rivayet. Abdül Musannef'inde, Nesai aynı şekilde sünneninde rivayet ediyor. Tahavi, Şerh-ül Ma'ani de rivayet ediyor. Şeyh Albani Allah diyor ki isnadı sahihdir bu rivayet. Çok linç bir rivayet. <gülüyor> Enne raclan minel a'arabi cailen nebiy sallallahu aleyhi ve sellem fe amene bihi ve teba'ah Arabtan bedevilerden bir adam gelip peygamberimize iman edip ona tabi oluyor. Sımmakale uhaciru ma'ak fe evsa bihin nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ba'da ashabihi diyor ki aleyhisselatü gelip senin ne diyor hicredeceğim ey Allah'ım. Sana katılacağım, seninle olacağım. Senin olacağım? Allah'a salat ve selam. Bazı sahabelerine bu adamı ne yapıyor? Vesayette bulunuyor. Yani bununla ilgilenin. Sahip çıkın. Felma kana gazvetu Hayber ganimenn-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem fiha şey'en. Hayber savaşında biliyorsunuz Yahudilerden ganimet geliyor. Fa kasama wa kasama lehu. Hale sattı selam, dağıtıyor. O Arabiye de, Bedeviye de ne yapıyor? Bir pay ayırıyor. Fa ata ashabu ma diyor? Alın bunu, ne yapın? O adama götürün. Wakana yer a zahramun. Tabi Bedevi adam, çobanlık var, hayvanları tanıyor, biliyor. Sabelerin hayvanlarını ne yapıyor bu zat? Bu sahabe, bu Bedevi sabe, güdüyor. Onlarla ilgileniyor. Gelme جاءهم دفعوه اليه Hayvanların sahipleriyle diğer sahabelerle bir araya geldiğinde sahabeler peygamberin kendilerine verdiği tevdi ettiği emaneti ne yapıyorlar? Bu çobanlık yapan sahabeye veriyorlar. Adamlığa bakın arkadaşlar. Diyor ki bu bu nedir? Feqale ma haza. Yani bu nedir bu? Kalu qasam lakennabi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamberin sana verdiği pay. Hayber Savaşı'ndan ganimet geldi. Fa akhadahu fa jaa bihi ila'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem feqala Alıyor hada? O peygamberimizin gönderdiği payı peygambere geri geliyor. Diyor ki bu nedir? Bunu niye gönderdin? Diyor ki aleysat sallam kasantu hulak o sana düşen pay. Sana veriyorum bu payı. Qale ma ala hada tabi'tuka. Hadi Araplık, Arabilik yani Bedevilik de var bir taraftan diyor ki sana bunun için tabi olmadık. Walakin ittaba'tuke ala an urma ila huna. Bakın Allahu Teala'nın bu sahabeye olan vermiş olduğu keramet. Allah konuşturuyor diyor ki sana niye tabi oldun biliyor musun diyor ey peygamber? Şuraya diyor boynunu gösteriyor boynunu göstererek. Şuraya diyor ok saplanması için diyor yani Allah yolunda savaşıp Allah yolunda öldürülüp buraya diyor okla, oklan, hedef olunup okun boğazıma sokularak, boğazıma girerek öldürülmek için sana tabi oldum. Yani Allah yolunda şehit olmak için sana tabi oldum. Diyor. Ey Allah'ın Resulü. فَاَدْخُلَ ve Böylece diyor cennete girerim. فَقَالَ in تَسْتُقِ اللّٰهَ Aleyhisselatü'nün selam diyor ki, eğer Allah'a bu sözünde ve Allah'a sadık olursan, Allah da sana sadık olur. Seni tasdikler. Senin istediğini sana nasip eder. فَلَبِثُوا <gülüyor> قَلِيلًا <gülüyor> Diyor ki sahabe, çeddad, az bir süre oturdular, yani fazla bir zaman geçmedi. ثُمَّ نَهَدُوا fi قِتَعَ الْعَدُوُ Başka bir savaş, düşmanla ilgili bir savaş ilan edildi. Savaşa yeniden kalktılar. Yeniden savaşa gittiler. فَاُتِيَ بِهِنْ نَبِيُّ سَلَّ aleyhi ve sellem yuhmel. Bu deminki az önceki bu adam senden pay istemiyorum diyen adam peygamberimize getiriliyor. Kucakta getiriliyor. Taşınarak getiriliyor. قَدْ أَصَابَهُ سَحْمُنْ حَيْثُ اَشَارٍ İşaret ettiği tam o yerden, boğazından ne yapılmış? Ok saplanmış, hedef alınmış, ok savet etmiş <gülüyor> ve sellem, اهو اهو, bu ağzından. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَ اللّٰهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu o mu? قَالُوا نعم. Diyor ki Allah sahabeler. Evet bu o. Kale sadakallah ve sadakahu. Allah'a doğru oldu. Sadık oldu. Allah doğru yaptı? Tasdik etti. Doğruladı. Somme keffenehu. Şahit bölümü burası. Keffenehu. Aleyhisselatü Vesselam onu ne yaptı? Kefenledi. Fi cübbetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi cübbesinde. Kendi elbisesiyle ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam bu sahabeyi kefenledi. Şerefe bakın. Somme kaddemahu takdim etti. fessla' alay. Şanazına <Senaze> namazını kıldı. Fakane fi maẓara min sahabe, onun diyor namazında, o adama namaz kılarken, dua ederken ne yaptık? Bir şunu duyduk. Allahumma <fesallâ> hada abduk. Allah, bakın Peygamber dua ediyor bu sahabeye. Allahumma <fesallâ> hada abduk. Senin kulun. Xarajah muhaciran fi sebilik. Senin yolunda muhazir olarak çıktı. ile <gülüyor> شَهِيدًا Şehit olarak öldürüldü. اَنَا شَهِيدٌ عَلَى Ben de buna şahitlik ediyorum. Peygamber şahitlik ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu çok önemli arkadaşlar. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ Ne diyor Allah Teala? مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ Müminlerden neler? Kimler var? <mine> var? Ricaller var. Adamlar var. Öyle adamlar var ki صَدَقُوا مَا آهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Allah'a sözleri ne yaptılar? <Sessizlik> Samim oldular. Doğru oldular. Sadık oldular. Allah da onları ne yaptı? Sadakatini kabul etti. Doğruladı. Şehit oldular. فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَٰى نَحْبَهُ Kimileri var ki canını verdi? <femin hum men yantadir> Kimileri beklemekte. Şeyh Albani diyor ki bu hadis Abdürezak Nesai-i Tahavi tarafından rivayet olunmuştur. Hakim rivayet etmiştir. beyhak Sünen'de rivayet etmiştir. Ve Delayil adlı kitabında isnadı sahihtir. Bu konuyla alakalı başka bir rivayet daha azizlik ederek dersimizi sonlandıralım. Yine uhud şehitleri ile alakalı Zubeyri bin Awam radyallahu anan anlatıyor diyor ki lama kana yu muhut akballetim raatun tesga bika dun koşturuyor hatta eğer kaded an tuşife ala alqatla. Böyle öyle geldi yani uhud savaşında şehit olmuş öldürülmüş sahabelerin yanına geldi. Fakir yani Nabi Sallallahu Aleyhi ve sellem, Vesselam, anta bu kadının ölüleri, şehitleri görmesini istemiyor. Niye? Az önce de geçti. Yüzlerini parçalamışmışlar bu Müslümanların, bu sahabelerin. Dudaklarını kesmişler. Dudaklarını kesmişler. Fakale almarat almarate diyor şahıslarım. Kadını dikkat edin, kadına dikkat edin. Fetwessemtu anna ummi Safiya. Baktım ki diyor Zübeyr bu diyor anamız Mustafaiye. Az önceki mesele. Fa kharajtu ileyha. Diyor ki onun önüne çıktım ki durdurayım. Fa <gülüyor> adraktuha qabla an ile ila Şehit olanların yanına hemen gelmeden önce biraz önce ne yaptım? Diye ona yetiştim. Durduracak onu. Qaala <gülüyor> feladamat fi sadri. böyle kadın ki onlar. Diyor ki Zübeyir, karnı benim diyor göğsüme vurdu. Ona engel olmak isteyince Safiye ne yapıyor? Çekil önümden diyerek göğsüne vuruyor. Diyor ki Zübeyir, sert bir kadındı ama. Sert bir kadın. Katı bir kadın. Kâlet kızı yok kadın. Diyor ki yani başından git. Basacak toprağın olmasın tarzında ona böyle git diyor yani. Yüzüme gözükme. Kaybol. Toz ol dediğini gibi. Fakat ben, "Fakat ben, inanıyorum ki, Allah'ın izniyle, bu kadın, Allah'ın izniyle, bu kadın, Allah'ın izniyle, bu kadın, Allah'ın izniyle, bu kadın, Allah'ın kadın, da kendi yanından iki tane getirdiği elbiseyi çıkartıyor. Diyor ki, <gülüyor> bu kadın, Allah'ın izniyle, bu kadın, Allah'ın izniyle, bu kadın, elbiseyi bakın kadın, koşturuyor. Niye koşturuyor Hamzaya? Kefen olmak, kefen getirmek için koşturuyor. Fe iza ila janbihi raculun min el katil. Bakıyor ki Hamza'nın yanında ensardan ne var? Şehit olmuş başka bir kimse var. Diyor ki, "Fakat balagani mektelu fe kefinhu fehuma." Bana ulaştı ki, kardeşim ölmüştür. Bu iki elbiseyle ne yapın kardeşimi? Hamza'yı kefenleyin. Feci'nâ bis tevbeyni linukeffine fîhime hamza. Sahabe diyor ki, hamza'yı diyor ne yapmaya geldik? Kefenlemeye geldik. Bir de baktık ki yanında ensardan şehit olmuş. Başka birisi daha var. Kat fû ile <gülüyor> bihî kemâ fû ile Hamza'ya ne yapıldıysa, yani Hamza'nın yüzü, kulağı horno nasıl parçalandıysa ona da aynısını yapmış müşrikler. Diyor ki Zübeyir فَوَجَتْنَا غَضَادَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةً ف۪ي سَوْبَيْنَ وَالْاَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ Yani Hamza'yı diyor iki kefenle kefenle kefenleyip kefenle, kefenle, diğerini de diyor kefensiz bırakmaktan haya ettik, utandık. فَقُلْنَا لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ وَلِلْاَنْصَارِي سَوْ Dedi ki diyor, bir elbise Hamza'nın olsun, bir elbise de diğer ensardan o adamın olsun. Fekaddernahumâ takdir ettik, boylarını ölçtük. Birisi diğerinden büyüktü. Elbiseler büyüktü. akra beynhumu. Kura çektik diyor. Hangisi Hamza olsun, hangisi? Ensardan olan adam olsun. Fekaffenne kulle vahidim minhumâ fissevbillezî sârâle. Kura'da çıkan kefende ne yaptık? Her birini kefenle değil. Tabi diğer kısada anlıyoruz ki bu kefenler ne yapmıyor Hamza'ya? Yetmiyor. Başı örtüldüğü zaman ayağı, ayağı örtüldüğü zaman başı ortaya çıkıyor. Evet burada kalalım. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta ihramlı kimsenin kefeni nasıl olacak? ona değinelim la <Sessizlik> ilaha illa